1632, numaralı konu, Hz. Peygamber'in sabah ve akşam yaptığı dua ile ilgili İbni Ömer'in rivayeti, evet, Hz. Peygamber akşamladığında ve sabahladığında şunu söylüyordu, dünyada, ayrılıncaya kadar da bundan ayrılmadı, Ey Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum, Ey Allah'ım, ben senden dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında afiyet istiyorum, Ya Rab, benim günahlarımı ört, korkularıma emniyet ver, Ya Rab, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru, altımdan, hileye uğramaktan senin izzetine sığınıyorum.